Evet Açık Radyo 94.9 açıkradio.com ve Açık Radyo dinleyici destek projesi özel yayını şenliğinde son günleri son günü ne günü <gülüyor> <mi>? evet, <gülüyor> evet. Artık hepsi bir, son karışınca. saatleri demek istedim aslında ve akşam üzeri yani 8-9 gibi de bu işi bitirmiş olacağız oldukça yoğun bir destek günleri geçirdik şenliği de geçirdik evet aynen öyle birazdan e, müzisyen dostlarımız da burada olacaklar yayının sonlarına doğruunda söyleyelim. ...Banu Savaş ve Niyazi Koyuncu da yayınımıza katılacak. Ama şimdi Figen ile beraberiz. Evet, Marsisinde gelemeyeceğini bu arada. Evet söylemedik. E, söyleyelim. 17'de bir Marsisle olan buluşmamızda elde olmayan nedenlerinden dolayı grubun evet. bir diğer şenliği <gülüyor> ...aktarıldı... buldu. evet. Evet, şimdi Açık Radyo dinleyicisi ve destekçisi Figen Karadağ'la beraberiz. Stüdyo konuğumuz çok hoş geldiniz, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim gerçekten, çok benim için de sürpriz oldu. Burada olmak çok güzel. Evet, siz Açık Radyo maceranızı hep öyle macera kelimesiyle ifade etmek benim hoşuma gidiyor şahsen. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Valla macera... Mıdır bilmem ama hani bir, bir kere ben merak ettim bu destek programı listesini 2005'ten beri aslında internete koymuşsunuz. Ben acaba kaç yılından beri destekliyorum diye baktım ve 8. yılımmış ilk iki yılı es geçmişim. <gülüyor> i̇lk iki yılı es geçmek hakikaten şey farkında değildim ve sevgili Deniz Deniz Mukan o dedi ya dedi işte dedi, açık radyonun destek programı var. Kesinlikle desteklememiz lazım. destekle benisi Aa haberim yok falan ben oradan başladım. Ama radyoyu dinlemek biraz daha eskiydi. Ee, Hı -hı. O da işte yine... E, ...fırsat buldukça. Çünkü radyonun... ...çok hani canlılığını yitirdiği... ...dönemlerden gelen bir e, radyo. Ve şimdi giderek canlılığı evet. artan... ...bir sistem haline geldi. Radyo dinlemek... ...ve açık radyoyu dinlemek. Sonuçta... Hı -hı. ...hakikaten... E, ...nereden bakarsak bakalım... ...bir 12-13 senesi var. Ama desteklediğimde... ...8 yıldır varmış. Ben de onu görmüş oldum... ...böylece. Yani i̇lk 2 senede... ...biraz daha e, zaten düşük profille yapmışız ben de bakıyorum asıl büyük yani bir şenlik diye nitelendirilebilecek bir duruma dönüşmesi sanıyorum sizin başladığınız sene e belki de öyledir <gülüyor> bilemiyorum biraz şey var Beysun Gökçin ile zaman zaman konuşmuşluğumuz vardır Hani bu programla ilgili olarak Beysun'un da böyle hani çok katkılarının olduğunu biliyorum oralar konuşurken bir şekilde böyle bir şey var ve devam etti Evet, Beysun tabii çocuklara bulmaca bile yaptı, yarışma bile düzenledi bu şenlik kapsamında. <gülüyor> Ve de... bu hakikaten şey önemli çünkü yani ben çok yoğun çalışıyorum. O yüzden de bir kere şunu söylemek istiyorum, ben psikiyatristim. Ee, ve bizim toplumumuzda çok önemli bir problem olduğunu düşünüyorum. Bu problemin de çok ciddi derecede bağımlılık özellikleri gösteren bir toplum olduğumuzu düşünüyorum. Evet, yani örneğin şunu kastediyorum yani anneler çocuklarına bağımlı, babalar eşlerine bağımlı, çocukları bir türlü büyütmüyoruz, çocuklar anne babalardan ayrılamıyorlar, insanlar işlerine bağımlı, işkolizm yaygın düzeyde her şey bir bağımlılık geliştiriyoruz. <gülüyor> Ve bağımlılıkla ilgili olarak hani özgürleşme sürecinin zayıf olduğu bir yerde hakikaten bunu bağımsız kalacağız diyorsunuz. Ve bunu da demek bir şey, başlamak bir şey. Bir de sürdürmek yani bunu bu kadar zamandır evet. sürdürebilmek benim en büyük hani destek verme sebebim. Çünkü gerçekten hani bireysel düzeyde bunu insanları öğretmeye çalışan bir mesleğim var. Dolayısıyla bunu kurumsal düzeyde bu kadar hoş bir şekilde yapmak hani iyi bir örnek ve hani bunu başarmış olmak hani bu desteklerin devamını hani ben bunun için destekliyorum en başta ve devamının da gelmesini ve herkesin desteklemesini o yüzden istiyorum. Bir psikiyatr olarak konuşuyorsunuz. Şimdi, <gülüyor> Şu anda öyle. <gülüyor> <gülüyor> yani benim kişisel maceram böyle. Bu bağımsızlık sürecini desteklemek hani hakikaten çok çekti beni ve hani hala devam ediyor olması çok güzel. Evet bu açıdan da bakmamıştım hiç yani. Gerçekten bu biz bir <gülüyor> işin komik tarafı bu dinleyici destek projesini bir kere tarif ederken de dinleyiciyle e, radyonun karşılıklı bağımlılığı <gülüyor> var bir yandan da. <gülüyor> evet öyle demiştik hatta bunu <gülüyor> uydurarak e, şey söylediğimizde hatırlıyorum. Sürdürülebilir bir bağımsızlık modeli diye. Ama bu açıdan baktığımızda sizin e, gerçekten Çocuk kalmış bir millet özelliği taşıdığımız Oğuz deyimiyle bu da böyle bir bağımlılık problemimiz olduğu da açık. Evet yani açık radyo aslında hani günlerdir konuşuyoruz ya mesela programcılar da kendileri de öğreniyorlar. Bir yandan dinleyiciler aslında kendi hikayelerini oluşturmak için radyodan destek alıyorlar. Bir yandan aslında çok da mantıklı. Hanım söyledi. Bir ortaya koymak esasında. Kesinlikle bağımsızlaşmak için önce biraz evet. bağımlı olmak lazım. Ama nereye bağımlı olacağınız önemli. Çok şey. önemli. Tabii. Dolayısıyla burada radyoya bağımlı olmak sağlıklı bir süreç diye düşünüyorum ben. Çünkü eninde sonunda programlar ve gidişatla bağımsızlık destekleniyor. Özellik destekleniyor. Bireysel evet. özgürlükte de bir yerlere önce bağımlı olmaktan başlıyor ama. Tutunmak evet belki. İlk tutunulan yerler genellikle problematik yerler olduğu için hani oradan <gülüyor> daha sağlıklı yerlere bağlanmayı ve oradan da açılmayı sağlamak Için ...bence bir aracı rolünüz olduğunu düşünüyorum. O yüzden de destekliyorum. <gülüyor> ah, harika, çok güzel. E, o zaman e, bizim için ne seçtiğinizi söyleyeyim ve bu terapiye bu şekilde devam edeyim. <gülüyor> Benim e, çok güzel bir gezgin grubum var bu arkadaşlar için. Ben bir, e, aslında onlara da söyledim. Facebook'a da yazdım. Dedim yani kesinlikle bağış bekliyorum ama destek bekliyorum. Bakalım ne yapacaklar? yapmayanların ya, da hakikaten canını okuyacağım. Buradan <gülüyor> evet. deklare ediyorum arkadaşlarıma. Ee, örgütlediğiniz on... meseleyi yani. Biraz örgütledim evet, ama, ama ne çıkacak ben de bilmiyorum <gülüyor> açıkçası. Ee, onlar için şey getirdim. Ma Madeski, Martin Wood's'un bir Let's Go Everywhere diye bir albümü var. Çocuk bu şarkı, şarkı. isim. Evet evet kesinlikle. Çünkü biz çok güzel geziyoruz. Ve onlara da ve herkese bu şarkı yediye ediyorum. Bir yandan da desteklerini bekliyorum. <gülüyor> evet o zaman telefonu hattımızı da lütfen sesinizden duysun. Burada evet lütfen e, 212 343 41 41'i arayınız. Bağımsız kalmak için radyoya bağlanmak üzere. <Gülüyor> of your toys and of your games and of the television. When you're done with chores and homework, then it's time to make a big decision. You might need a change of scenery. It might be time to go over mountains, over oceans, through dark jungles down below. On an airplane, on a railroad, on a tall ship with the tide. All you need is a little music. How's about it? What do you say we buckle up and go for a little ride. Cloud City, Emerald City, any privilege. eski Martin Woods'dan sonra Let's Go Everywhere her yere birden gidelim diye bir çocuk şarkısıyla bitti fakat Figen Hanım, sizin ekipten bir haber yok çeteden bir haber var. sesler yani. daha yok yani Figen Karadağ'la beraber dinleyicimiz <gülüyor> Bu evet. zaten şey son anda teyit edilen bir şey oldu. Hani bir haberleşmeyle ilgili ben son anda yazdım. Ama yani bu burada kalmaz. <gülüyor> Bunun devamı sonra gelir. <gülüyor> Bunun hesabı sorulur diyorsunuz. Hayır Ayrıca yani sonradan arkadaşlar gerisini yapacaklarına <gülüyor> inanıyorum. Evet evet tabii ben de zaten bu burada kalmaz derken bir intikam peşinde olduğumuzu <gülüyor> kastetmemiştim. Evet biraz daha bizi bize anlatsanız zaten. hazır her zaman... Bir psikiyatri e, uzmanı, psikiyatri bulma şansımız olmuyor. <gülüyor> valla psikiyatrist olarak anlatmak biraz zor. Çünkü bir de aynı zamanda hani mesai dışı olunca bu işler biraz daha karışıyor. Evet tabii. Espri yaptım. Ben de espri yaptım tabii ki. Şey, e, valla ben yani burada bir şekilde e, hep bir canlılık bir enerji görüyorum. Hani bir, bir şekilde düştük diyorsunuz ama hani mesela şimdi son günümüz artık böyle yoruluyoruz doğru ama yani yine bir düşme yok. Hani bu tamamen hani bir şey. Ee, neredeyse 18 yıl değil mi radyo? Evet. 18 Yani Bu Kasım'da 18 yılı bitirmiş oluyoruz. Kesinlikle çok uzun bir süre yani var olmak için de çok uzun bir süre ve bu gerçekten çok da hani çekirdek kadronun da çok değişmediğini sanıyorum hani. Evet yani içinde. kurucu ortaklardan da çok sayıda var. Tabii genç arkadaşlarımız dünyaya farklı işler yapmak üzere buradan gidiyorlar. Hı -hı. Yerlerine de aynı yaşta. İşte bu, Gene bu, bu çok önemli bir şey. Gidiyor. Dolayısıyla o enerjiyi sağlayan da bu zaten. Yani birileri gidiyor birileri geliyor. Şimdi biraz evvel dışarıda bir iş görüşmesine şahit oldum. Yani ben burada çalışmak için gel, gel, gelmek istiyorum diyen bir... ...kişi vardı... ...onunla buradan hemen konuşuldu... ...ne yapabileceğini... ...yani Öyle, böyle hiç kimse... yürümüş bu. <gülüyor> <gülüyor> Yok kimse, kimse iş şey almadı... ...korkmayın... <gülüyor> ...sadece şey var yani... Hani bu canlılık burada bile kapının önünde şurada yarım saat oturdum ve orada birisi geliyor ben çalışmak istiyorum. O işte buradan görevliler gidiyorlar. Gayet iyi dinliyorlar ve nerede istihdam edilebileceğine dair bir kaba taslak şey çıkıyor, profil çıkıyor. Herhalde sonra bu bir eyleme geçecek yani bir şekilde neresinden olursa dolayısıyla bu büyük bir enerji. Yani evet. bu pazar günü şu saatte e, buraya gelecek insanlar ve bununla hatta iş görüşmesine hazır ve nazır kişi bunun randevu alınmasına bile gerek yok. Bu tabii çok ciddi bir şey. Hani canlılık katıyor. Ben buranın enerjisine çok beğeniyorum ve hakikaten hayranım. Çok Harika güzel. bir şey. Yani hakikaten e, biz de geri dönüp baktı. Yani ben şahsen kendi payıma konuşayım. Geri dönüp baktığım zaman ne 18 seneden beri aşağı yukarı 18 seneden beri bunu bu... Uh, ...iyi kötü tutarlıkla sürdürdüğümüze inanabiliyorum... ...çünkü... ...zaman zaman çok inişli çıkışlı... ...zorluklarla da karşılaştığımız... ...her zaman başımıza gelen... ...bin bir türlü yani... ...nasıl gidiyor dedikleri zaman hayat her zaman... ...ite kaka diyorum çünkü böyle en iyi tanımlayan şey ...bu oluyor ama bütün bunlara rağmen de... Bir, ...bir çeşit... ...istikrarlı ve tutarlı bir çizgiyi de... ...sürdürmüş olduğumuzu görüyorum... ...ve çok iyi bir şey bu yani 18 yıl hatta işte hep söylediğimiz gibi onuncu yıl olduğunu ben bu sene şimdi ne yapalım slogan nasıl bulalım filan derken işte bağımsız radyo neyle yaşar sloganla arkadaşlar buldular ama onuncu e, yıl olduğunu ben fark edince birdenbire yeni bir heyecana kapı 10 yıl bu çok dünyada da az görülen bir destek bu, bu model ...hele dinleyicilerle... sizinle şimdi olduğu gibi... ...bağımsız, adeta bağımsız... ...programlar yapma fırsatı veren... ...çok benzersiz bir durum var... ...ve bunu on yıldır sürdürdüğümüzü düşünmek... ...hoş yani... ...hem hoş hem de bence sürekliliği de... ...getirecek bir geçmiş oluşturuyor... ...çünkü yani bir an insanın içinde... ya ...birazcık durayım ben yoruldum dinleneyim dese... ...geriye bakıp ya koca bir on yıl var... ...yani bu emek boşa gitmez... ...devam yani o bir... ...devamını getirecek de bir enerjiyi... ...artıracak, motivasyonu sağlayacak... ...bir kuvvet oluşturuyor aynı zamanda. Evet, çok yani... Gerçekten nereden geldiği pek belli olmayan bir enerjiyle. O biraz da senkronizasyonla ilgili galiba bir harmoni var. Yani gelen, giden, uğrayan, program yapanlar, programlar değişiyor. Yüzlerce program oluyor bir dönem içinde. Birileri geliyor, birileri gidiyor. İşi olan hakikaten gidiyor. İşi olmayan, vakti olan yeniden geliyor. Bir takım şeyler sabit ama o değişkenlik içinde harmoni var. Benim gördüğüm o. Dolayısıyla o harmoni de yani hem e, şeyi düşürmüyor, kaliteyi düşürmüyor hem çizgiyi e, hep belli bir şeyde çıtayı belli bir yerde tutuyor. Dolayısıyla da bu yeni izleyicileri de e, katmak ve eklemek üzere eskileri zaten kaybetmemeye de yönelik oluyor. Dolayısıyla evet. bence doğru yolda yani şu anda gidişin şekli işlerin doğru yürüdüğünü gösteriyor bana en azından. Evet ne güzel bunları duymak yani bir de e, şimdi siz söyleyince aklıma gelen bir başka e, özellik daha aklıma geldi. O da... çok eski zaman önce, ilk kuruluş yıllarımızda bize program yapmış olan sonra yolu bir şekilde işte değişmiş, yurt dışına gitmiş ve senelerce orada kalmış. Hatta kalmakta olan bazı arkadaşlarımız yıllar sonra bu sefer de Amerika'da oturduğum yerden gelişmiş teknolojik imkanlarla size program yapayım mı diyorlar. Mesela Tanju'nun olduğu gibi çok hoş oluyor tabii. Bir de hakikaten şimdi radyoyu bu son şenlikte izlerken işte Galiba podcasting değil mi? Evet Hı -hı. podcasting. Diyeyim. Şimdi her yerden izleyebilirsiniz. Yani radyo da bir şekilde e, teknolojiyi takip ediyor. Dolayısıyla şu stüdyo süper olmuş. Yani hakikaten ilk zamanlarda anlattığınız stüdyo. Ben ilk defa buraya geldiğim için eski halde evet. bilmiyorum ama yani şu hal çok hoş. Dolayısıyla yani teknolojiyi izlemek hani burası da izliyor ve daha ileriye doğru götürmeye çalışıyor. Evet, evet, Bunlar evet. çok önemli. Ger yani. Geri durulamaz bir şey zaten. Kesinlikle. Yani bu şu anda üstünde içinde bulunduğumuz stüdyo yüzen yüzen stüdyo diyor, tabir ediliyor <gülüyor> ve müthiş high-tech bir şey yani. <gülüyor> State of the art mı diyorlar nedir? Öyle bir şey yani hakikaten teknolojinin oldukça yeni olanaklarından yararlanılarak üst düzeyde yalıtım sağlamaya yönelik bir stüdyo. İnsana da kendisini daha iyi hissettiriyor. Bu aşikar. Bunun psikiyatrik açıdan <gülüyor> nasıl bir psikolojik açıdan nasıl bir yorumu yapılır bilemiyorum ama maddi şartlar düşüncenizi de etkiliyor. E, o ayrı ama bir de yani herkes bu kadar emek verdiği şeyde biraz daha iyi bir yerde olmayı ve daha iyi şartlarda çalışmayı arzulaması ve bunu yapmak için uğraşması kadar normal bir şey yok. Yani hiçbir şeyin gerisinde kalamayız. Yani şurada 18 yıl emek verilen ki 18 yıl aslında çok daha hani farklı bir başka bir stüdyoda muhtemelen orada da tekniği sürekli yenileyerek gidiyordu ama şimdi yani gerçekten hani çok hoş bir yer haline almış gerçekten gazetelerde okunduğu kadar da keyifli olduğunu görüyorum gelmeden önce bir haberleri de okumuştum yeni yerle ilgili yani bu hak edilen bir şey uğraşılarak. Alınılan ve yaratılan bir şey. Demin dışarıdaki e, hanımla konuşuyordum. Yani dokuz ay sürdü buranın. Yani en az benim bildiğim dokuz ay dedi. İç aksamın düzenlenmesi, stüdyoların tabii. oluşturması ve evet. şeyi yapmak. Bu ciddi bir enerji ve ciddi bir hani yatırım demek aynı zamanda. Evet. evet çok Zaman yani, ve para tabii aynı zamanda. Burada dinleyicilerimiz ve destekçilerimizin çok önemli katkısı oldu. Geçen yılda bu yer değiştirme konusunda... E, ...bu konuda da... ...desteklerini rica etmiştik... ...dinleyicilerimizden... E ...onun da çok önemli... ...yani kolektif bir şekilde gerçekleştirildi Her zaman dardayız değiliz ama bu böyle gidecek zaten. E bu darlıklar iyi yerlere yatırıldığı için çıkıyor. Dolayısıyla da darlıklara desteklerle devam etmek gerekiyor. Ben arkadaşlarıma hakikaten ne diyeceğimi <gülüyor> bilemiyorum <gülüyor> ama çoğu'nun <gülüyor> haberi yok hakikaten. Evet, evet. Ee, bakacağız. Yarın, <gülüyor> peki biter, <gülüyor> biterken ne çalacağız? Bu sefer şöyle bir şey getirdim. Ee, bu Kmer Jazz Fusion diye bir albüm. Bu Kamboçya'nın e, ilkel antik e, çalgılarından e, Batılı yani Avrupalı bir grup cazcı e, bir caz cd'si yaptılar. Ve e, onlardan e, Take Five. Evet, evet. evet. Peki telefon hattımızı da lütfen bir daha söylerseniz. Çok teşekkür ederiz bizimle olun, beraber ya. olduğunuz için. Harmonimizi Pekiştirmek üzere diyelim. <gülüyor> ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Lütfen arayınız 212 343 41 45. <gülüyor>